Önemli Cervantes uzmanlarından olan Harry Levin şöyle yazmıştır. Cervantes, düş ve fantezinin insan zihninin üzerindeki etkilerini incelerken, edebiyatın gerçekçi bir etki bırakabilmesinin de mümkün olabileceğini gösterdi. Yani paradoksal bir biçimde düşsellikten gerçeklik çıkardı. Böyle bakılınca, Don Quixote'un sanat ve edebiyat teorisi açısından da önemli bir yapıt olduğunu görürüz. Çünkü her adımda doğa ve yaşamla sanatı karşılaştırırken yaşamın üstünlüğünü savunur. Bu bakımdan tezli bir kitaptır Don Quixote. Sancho ve Don Quixote çifti hakkında çok şey söylenmiştir. Bu ikilinin doğa ve sanat, gerçek ve kurgu, eylem ve boş laf, beden ve ruh, şimdi ve geçmiş, madde ve fikir... gerçeklik ve yanılsama, gençlik ve yaşlılık karşıtlıklarını yansıttıkları ve birlikteliklerinin bütün büyüsünün bu karşıtlıkların uzlaşmasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. Ama bu ilişkiyi en temele ve basite indirgersek, Sancho Panza'nın kitaptaki rolü, Don Quixote'u gerçekleri görmeye davet etmektir. Peki ama, bir edebi metnin gerçeği temsil etmesi, bırakın temsili gerçeği yansıtması mümkün müdür? Sanat yaşamı taklit eder dediğimizde kastettiğimiz taklit nedir? Cervantes'in başyapıtında sorduğu en can alıcı, en eleştiren soru kuşkusuz bu soruydu. Romanda gerçek olup olmadığı konusunda ciddi kuşku barındıran tek olay, Don Quixote'un Montesinos mağarasına indiği zaman gördüklerini anlattığı olaydır. Çünkü halatla mağaraya sarkıtılan Don Quixote, Pekala indiği yerde belki bazı yeraltı gazlarının da etkisiyle kalmış ve anlattığı şeyleri rüyasında görmüş olabilir. Rüyaların gerçeklerle nasıl bir gerçek ilişki içinde olduğunu ise Freud'dan beri daha iyi biliyoruz. Montesinos mağarasından ayrılmadan önce orada büyü altında bulunan ünlü şövalye Durandarte en bilge edasıyla Don Quixote'a şu öğüdü verir. Sabret ve kağıtları karıştır. Yani İskambil oyununa Devam et Nasıl bir oyun olabilir bu Bir olasılık sürekli düş gücünü çalıştırmak Berberleyenlerinde mifer görmek Hancıların önünde şato senyörleri Diye dize gelmekse Bir diğeri de bütün bu oyunları bozmaktır Sınırlanmamış Denetimsiz bir düş gücüyle Varılacak yer Bu dünyayı tümüyle terk etmek demeye gelir Nitekim Don Quixote'un şato sandığı hanlardan birinde Dorethea adlı bir kadın kahraman ona bir oyun oynar ve kendisini Mikomikon ülkesinin darda kalmış prensesi Mikomikon'a olarak takdim eder. Don Quixote'dan ülkesine giderek tahtını kötü güçlerin elinden kurtarmasını ister. Mikomikon maymunlar ülkesi anlamına gelir. O zaman Prenses Mikomikon'a da Maymunlar ülkesinin maymun prensesi demeye gelmektedir. De, nereye kadar sürdürülebilir bu maymunluk? Maymun, taklitte insandan sonra belki de en usta hayvandır. Kitapta sanatçıyı temsil ettiği kuşku götürmeyen o pikaresk karakter, yani Gines Pasamonte, üç kağıtçılık mesleğini yanında bir maymun taşıyarak icra eder. Sanatın, Guinness'in temsil ettiği biçimde göz boyamacılıkla ve yanında taşıdığı maymunun çağrıştırdığı biçimde taklitle sıkı bir ilişkisi olduğu su götürmez. Gene de şu soruyu sormadan edemeyiz. Sanat, oyun, yaşam arasındaki ilişki, maymulluk ve göz boyamacılık olmayacaksa eğer ne olabilir? Eğer Durandarte'nin dediği sabret ve kartları karıştır öğüdü, Yaşamı her şeye hazırlıklı olmayı gerektiren bir tür oyun olarak görmemizi ima ediyorsa, bu gerçeklere hazır olmak oyunudur. Yok eğer gerçeklerden kaçabildiğince kaçmayı içeriyorsa bu öğüt, o zaman düş gücü oyunlarına tanınacak sınır yok demektir. Kitabın sonuna doğru bir başka mağaraya düşen Sancho Panza şöyle dövünüyordu. Efendi Montesinos mağarasında ne muhteşem güzellikler yaşadı. Ben ise bu mağarada Yılanlarla çıyanlara yem olacağım Ama gerçek hayatta Bu ikisi de uzak ve zayıf Olasılıklardır Çoğumuz yaşamımızı Montesinos mağarasının fantastik macerasından Yoksun geçiririz ama Yılanlarla çıyanlara da yem olmayız Lamançalı Yaratıcı şövalye Don Quixote'u Ölüm döşeğinde şövalyelikten Dolayısıyla da Yaratıcılıktan vazgeçiren Belki de Sonunda sıradan yaşamın gerçeklerine saygı duymayı öğrenmiş olmasıydı. Yel mi değirmem mi? Ölümünün 400. yılında Kıraks Zekanın Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parlak. Açık Radyo program destekçisi olun.